Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Kayıp Antlaşma Evliliğimi takip eden Temmuz ayı, üç ilginç olayın gerçekleşmesiyle akıllardan silinmeyecek bir hal aldı. Sherlock Holmes'le beraber olmak ve metotlarını inceleme fırsatı bulduğum bir zamana denk geliyordu. Meydana gelen bu olayları, ikinci leke, kayıp antlaşma ve yorgun kaptan başlıklarıyla kaydetmiştim. İçlerinden ilki önemli hisseler ve krallığın önde gelen aileleriyle o denli iç ki daha yıllar boyunca halka açıklanması mümkün olmayacak. Ne var ki şimdiye kadar ilgilendiği tüm vakaların hiçbirinde analitik düşünce gücünü bu denli parlak, bu denli net yansıtma fırsatı bulamamıştır Holmes. Bu davayla onu yakından izleme şansına erişen insanları bir kez daha hayran bırakmıştır kendisine. Bütün enerjisini sonradan suç örgütünün yalnızca yan kolları olduğu ortaya çıkan bölgeye harcayan Paris Polis Departmanı'ndan M. Dubuja ve Densik'in ünlü uzmanlarından Fritz von Waldbaum'a vakanın ayrıntılarını açıkladığı konuşmasının neredeyse tamamını hala saklıyorum. Her neyse bu hikaye kimseye zarar vermeden açıklandığında yeni yüzyıla girmiş olacağız. Ben de bu sırada listedeki ikinci başlığa kayabilirim. Bu vakada birçok konuda onu çok özel yapan ayrıntılarla doluydu ve bir zamanlar ulusal değerde taşıyordu. Okul günlerimde benimle aynı yaşta olmasına rağmen iki sınıf üstümde okuyan Percy Phelps adında bir arkadaşım vardı. Son derece zeki bir çocuktu ve okulun verdiği her ödülü kazanıp götürürdü. Sonunda parlak eğitimini Cambridge'de devam etmesini sağlayacak bir burs kazanarak mezun oldu. Çok önemli ve zengin akrabaları vardı. Her birimiz henüz küçük çocukken bile ünü yaygın muhafazakar politikacı Lord Holderstone onun dayısı olduğunu biliyorduk. Bu ünlü akrabası okul günlerinde pek işine yaramadı doğrusu. Tam tersi onu oyun bahçesinde kovalayıp baldırına ince bir dalla vurmak bize pek eğlenceli gelirdi. Ama dünyaya açıldığı zaman durum bir hayli değişti. Oradan buradan haberlerini aldığım için yetenekleriyle sahip olduğu güçlü akrabalarının sayesinde Dışişleri Bakanlığı'nda iyi bir göreve gelmiş olduğunu biliyordum. Ama bir süredir aklımdan tamamen uçup gitmişti ki alttaki mektup varlığını bana hatırlattı. Briar Bri Walking Sevgili Watson, sen 3. sınıftayken 5. sınıfta olan kurbağa yavrusu Ferbs'i hatırlayacağına hiç şüphem yok. Belki dayımın yardımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda iyi bir pozisyona geldiğimi bile duymuş olabilirsin. Hatta başıma korkunç bir şanssızlık gelmeden önce işimde çok güvenilir ve saygın insanların arasında sayıldığımı da. O korkunç olayın ayrıntılarını yazmama lüzum yok. Ricama kulak asarsan zaten sana her birini anlatmam gerekebilir. Beni 9 haftadır süründüren menenjitten henüz kalktım ve hala son derece zayıfım. Arkadaşın Bay Holmes'la görüşmenin mümkün olup olmayacağını soracaktım sana. Otoriteler yapılacak başka bir şeyin kalmadığı konusunda beni ikna etmeye çalıştılarsa da olayla ilgili onun da fikrini almak gerçekten hoşuma giderdi. Lütfen onu bana getirmeye çalış. Hem de bir an önce. Bu dehşet bilinmezliğin içinde geçirdiğim her dakika bana bir saat gibi geliyor. Daha önce onun tavsiyesine başvurmadıysam bu sadece yediğim darbeyle sağlığımın yerinde olmamasından kaynaklandı. Yeteneklerine saygı duymadığım için değil. Lütfen onu bu konuda da bilgilendir. Olur mu? Artık iyileştim ama tekrar hastalanırım diye olayla ilgili fazla bir şey düşünmeye cesaret edemiyorum. Hala o kadar zayıfım ki gördüğün gibi ancak dikte etme yoluyla yazabiliyorum. Tekrar rica ediyorum. Buraya gelmesi için onu ikna etmeye çalış. Eski okul arkadaşın Percy Phelps Bu mektupta beni duygulandıran bir şey vardı. Holmes'un gelmesi konusundaki ısrarında acınacak bir durum görüyordum. O kadar etkilenmiştim ki ricasını yerine getirmek için elimden geleni yapmaya hazırdım. Ama bu o kadar da zor değildi. Holmes'ü sanatına ihtiyaç duyan bir müşterinin yardımına hemen koşacağını bilecek kadar tanıyordum. Karım da meselenin daha fazla bekletilmemesi gerektiği konusunda bana katıldı ve bir saat kadar sonra Baker sokağındaki eski dairemde buldum kendimi. Holmes üzerinde sabahlığıyla masasında oturmuş kimyasal araştırmalarından birine dalmıştı. Küçük bir ocağın üzerinde şiddetle kaynayan kocaman bükümlü bir damıtma aleti duruyordu ve damıtılmış sıvı oradan 2 litrelik bir ölçü aletine akıyordu. İçeri girdiğimde dostum kafasını sadece yarım yamalak kaldırdı. Araştırmasının önemli olduğunu anlayarak ben de bir koltuğa oturup beklemeye koyuldum. Bir şişeden diğerine dolaşıp cam pipetiyle her birinden birkaç damla çekti. Ve sonunda da masaya bir çözeldiyle dolu bir tüp getirdi. Sağ elinde bir sol kağıdı tutuyordu. Tam bir kriz anında geldim Watson dedi. Bu kağıt maviye dönüşürse her şey yolunda demektir. ''Kırmızı olursa bir vaka daha çözülmüş olacak.'' Kağıdı test tüpünün içine daldırdı ve kağıt hemen cansız, kirli bir kırmızıya büründü. ''Hım, ben de öyle düşünmüştüm.'' diye atıldı. ''Biraz sonra yanında olacağım Watson. Acem terliğinde tütün bulabilirsin.'' Çalışma masasına dönüp birkaç telgraf yazdı ve sonra da bunları bir ulağa verdi. Ardından kendini karşımdaki koltuğa atıp dizlerini çenesine kadar çekti ve kollarını ince bacaklarının etrafına sardı. ''Sıradan küçük bir cinayet.'' dedi. ''Anladığım kadarıyla sende daha iyi bir şey var. Alarma geçmiş olduğun belli. Ne oldu söylesene.'' Ona mektubu uzattıktan sonra büyük bir dikkatle okumasını izledim. ''Pek bir bilgi vermiyor değil mi?'' diye konuştu mektubu bana geri verirken. ''Neredeyse hiç.'' Fakat kullanılmış olan el yazısı yine de ilginç. Ama el yazısı onun değil ki. Kesinlikle bir kadının el yazısı. Bir erkeğin olmalı diye karşı çıktım. Hayır, bir kadının el yazısı bu. Üstelik oldukça özgün bir karaktere sahip bir kadının. Biliyorsun yeni bir araştırmanın eşiğindeyken müşterinin özel bir tabiata sahip olan iyi niyetli olsun olmasın. Bir kişiyle yakın ilişkide olduğunu bilmek bir avantaj. Bu vaka ilginç olabilir. Hazırsan hemen Woking'e doğru yola çıkabiliriz. Zor durumdaki diplomatı ve mektuplarını dikte ettiği hanımefendiyi bir görelim bakalım. Waterloo'da şansımız yaver gitti ve bir sabah direninde yerimizi aldık. Bir saat kadar sonra kendimizi Woking'in çamlıklarında bulduk. Bir yer biri istasyondan birkaç dakikalık yürüyüş yolu uzakta geniş bir arazinin ortasında duran büyük bir köşktü. Kartvizitlerimizi içeri yolladıktan sonra zarifçe döşenmiş bir oturma odasına alındık ve birkaç dakika içinde boylu poslu, cana yakın bir adam bize katıldı. Kırkına yaklaşmış görünüyordu ama yanakları öyle kırmızı, gözleri öyle neşe doluydu ki şişman yaramaz bir çocuk izlenimi uyandırıyordu insanda. "Gelmenize öyle sevindim ki," dedi ellerimizi heyecanla sıkarak. "Sabah kalktığından beri persenin konuştuğu tek konu sizsiniz." ''Ah zavallı çocuk, bulabildiği her umut parçasına çılgınca sarılıyor. Annesiyle babası sizi karşılamak için beni gönderdi. Çünkü konudan bahsedildiğini duymak bile onlara çok acı veriyor.'' ''Henüz ayrıntıları dinlemedik.'' diye açıkladı Holmes. ''Gördüğüm kadarıyla siz ailenin mensuplarından değilsiniz.'' Yeni tanıştığımız adam önce şaşırmış göründü, ardından önüne bakarak gülmeye başladı. ''Madalyonumun üzerindeki baş harfleri gördünüz tabi.'' dedi. Bir an için çok zekice bir şey yapmış olduğunuzu zannettim. Adım Joseph Harrison ve Percy kız kardeşim Annie ile yakında evleneceğine göre ailenin bir parçası sayılırım herhalde. Kardeşimi Percy'nin odasında bulabilirsiniz. Tam iki aydır onun bakımını tamamıyla üstlenmiş durumda. Aslında isterseniz hemen oraya gitsek iyi olacak. Sizi görmek için sabırsızlandığını biliyorum. Bize gösterilen oda oturma odasıyla aynı kattaydı. Her köşesi çiçeklerle bezenmiş, yarı yarıya bir oturma odası. Yarı yarıya da bir yatak odası gibi döşenmiş bir yerdi burası. Son derece solgun ve bitkin görünüşlü genç bir adam. Bahçenin mis gibi tatlı kokusunu ve yaz havasının yumuşaklığını içeri gönderen açık pencerenin yanındaki bir koltukta yatıyordu. Adamın yanında da bir kadın oturuyordu ama içeri girdiğimizi gördüğünde usulca ayağa kalktı. ''Gitmemi ister misin Percy?'' diye sordu. Onu durdurmak için eline sıkı sıkır sarıldı. ''Nasılsın Watson?'' dedi sıcak bir gülümsemeyle. ''Şu bıyığının altında seni kesinlikle tanıyamazdım. Ama sanırım bunlar karşılıklı değil mi?'' Yanındaki beyefendi de tahminlerime göre ünlü dostun Charles Holmes öyle mi? Birkaç kelimeyle dostumu ev sahibine tanıştırdıktan sonra ikimiz de oturduk. Bizi ilk karşılamaya gelmiş olan genç adam odadan ayrılmıştı. Ama kız kardeşi Persi'nin elini tutmuş bir halde yanımızdaydı. Çarpıcı bir kadındı. Biraz kısa boylu ve toplucu olduğu halde güzel. Esmer bir yüzü, kocaman, koyu renk İtalyan gözleri ve simsiyah, uzun, gür saçları vardı. Kadının renkli çehresi yanındaki adamın beyaz yüzünü olduğundan daha da yıpranmış ve yorgun gösteriyordu. Zamanınızı harcamayacağım, dedi Persi, koltukta doğrularak. Daha fazla uzatmadan konuya geleyim. Mutlu ve başarılı bir adamdım Bay Holmes. Evliliğim içinde hazırlıklar yaparken beklenmedik ve korkunç bir şanssızlık sonucu bütün hayatım mahvoldu. Watson'ın belki de size aktarmış olduğu gibi Bay Holmes dışişleri bakanlığında çalışıyordum ve dayımın Lord Holders'un çevresi sayesinde hızlı bir şekilde çok saygı duyulan bir konuma geldim. Dayım, Dışişleri Bakanı olduğunda bana bir sürü önemli görev verdi ve bunları hep başarıyla tamamladığımı gördüğünde yeteneklerime ve sadakatime sonsuz bir güven duymaya başladı. 10 hafta kadar önce, daha kesin konuşmak gerekirse 23 Mayıs'ta beni ofisine çağırdı ve bitirmiş olduğum bir işle ilgili bana övgüler yağdırdıktan sonra yapmamı istediği yeni bir iş olduğunu söyledi. Bu Dedi, masasından gri bir kağıt rulosu çıkartarak İngiltere ile İtalya arasında imzalanan gizli bir antlaşmanın aslıdır. Üzüntüyle söylüyorum ki bu özel belge ile ilgili bazı bilgiler şimdiden dışarı sızmış bile. Daha fazla bir bilginin sızmaması hayati bir önem taşıyor. Fransız ve Rus elçilikleri bu kağıtların içeriklerini öğrenmek için inanılmaz paralar öder. Bu belgeler benim ofisimden dışarı çıkmamalıydı ama kopyalanmaları son derece gerekli. Bir onda bir masa var mı? Evet efendim. Öyleyse bu anlaşmayı al ve masana kilitle. İş çıkışında herkes gittiğinde senin kalabilmeni sağlayacak emirler vereceğim. Böylece izlenmediğinden emin olarak onları kopyalayabilirsin. İşini bitirdiğinde asıl belgeyi de kopyayı da tekrar masana kilitle ve yarın sabah şahsen gelerek onları bana teslim et. Kağıtları aldım ve bir saniye için beni bağışlayın dedi Holmes. Bu konuşma süresince yalnız mıydınız? Kesinlikle. Büyük bir odada mı? Evet oldukça büyük bir odadır. Ortasında mı duruyordunuz? Evet aşağı yukarı. Ve alçak sesle konuşuyordunuz tabi değil mi? Dayımın sesi her zaman inanılmaz alçak olmuştur zaten. Ben de pek bir şey söylemedim. Teşekkür ederim dedi Holmes gözlerini kapatarak. Lütfen devam edin. Söylediklerini yaptım ve diğer çalışanlar gidene kadar bekledim. Odamdakilerden biri, Charles Gorod, işinde biraz geri kalmıştı. Onun için onu orada bırakıp yemeğe çıktım. Geri döndüğümde gitmişti. İşimi bir an önce bitirmek istiyordum. Çünkü Joseph'in, biraz önce tanıştığınız Bay Harrison yani, şehirde olduğunu ve akşamki 11 treniyle Woking'e gideceğini biliyordum. Mümkünse ona yetişmek istiyordum. Gizli incelediğimde dayımın hiç de abartmamış olduğunu ve gerçekten de son derece önemli bir belge olduğunu hemen anladım. Ayrıntılara girmeden Büyük Britanya'nın üçlü ittifakının karşısındaki yerini açıkladığını ve Fransız donanmasının Akdeniz'de İtalya'ya üstün gelmesi durumunda İngiltere'nin durumunun ne olacağı ile ilgili teorileri içerdiğini söyleyebilirim. İçeriği sadece deniz kuvvetleri ile ilgiliydi ve belgenin sonunda da önemli şahısların imzaları vardı. Belgenin tamamına bir göz gezdirdikten sonra kopyalama işine başladım. Fransızca yazılmış uzun bir belgeydi ve 26 ayrı madde içeriyordu. Mümkün olduğu kadar hızlı çalıştım ama saat 9'da henüz 9 maddeyi bitirebilmiştim. Ve trenimi kaçırdığımı artık biliyordum. Hem yemek yemiş hem de uzun ve yorucu bir gün geçirmiş olduğum için kendimi yorgun ve aptal hissetmeye başlamıştım. Bir fincan kahve zihnimi açardı. Merdivenlerin dibindeki küçük odasında geceleri binada kalan bir kapıcımız var ve o... Mesai yapan memurlara gaz ocağında kahve yapardı. Yanıma gelsin diye zili çaldım. Gelenin tanıdığım kapıcı değil de bir kadın olduğunu fark ettiğimde oldukça şaşırdım. Önlük giymiş, şişman, yaşlı bir kadındı. Bana kapıcının karısı olduğunu söyledi ve bunun üzerine ben de bir kahve getirmesini istedim. İki madde daha kopyaladıktan sonra kendimi daha da yorgun hisseterek biraz uykumu açabilmek için odada yürümeye başladım. Kahvem henüz gelmemişti ve bu kadar gecikmesinin sebebinin ne olduğunu merak ediyordum. Kapıyı açarak koridordan aşağıya baktım. Loş bir ışıkta aydınlatılmış dümdüz bir koridordur ve benim odamda başka çıkışının bulunmadığı bu koridorun sonunda bulunuyor. Koridorun ucunda dönen bir merdiven var ve kapıcının odası ise bir alt katta. Merdivenin dibindeki koridorda. Merdivenin ortasında küçük bir sahanlık var ve oradan da başka bir koridora gidiliyor. Bu ikinci koridorda başka, daha küçük bir merdivenin gittiği bir yan kapı var. Bunu hizmetçiler ve Charles sokağından gelip de kestirmeden yararlanmak isteyen memurlar kullanır. Size kabataslak bir harita çizdim. Teşekkür ederim. Şimdilik anlattıklarınız gayet açık, dedi Sherlock Holmes. Şimdi anlatacağım noktaya dikkat etmeniz son derece önemli. Merdivenlerden inip alttaki hole girdim ve odasında derin bir uykuya dalmış olan kapıcıyı buldum. Çaydanlık şiddetle kaynıyordu ve onu ocaktan kaldırıp yana koydum. Elimi uzatmış tam onu uyandıracaktım ki kafasının üstündeki zillerden biri şiddetle çalmaya başladı ve adam sarsılarak hemen uyandı. ''Bay Phelps, siz miydiniz?'' dedi bana şaşkın gözlerle bakarak. Kahvemin hazır olup olmadığına bakmak için geldim. Çaydanlığı ateşe koymuştum ama sonra uyuyakalmışım efendim. Bir kere bana baktıktan sonra kafasını kaldırıp Hala çınlayan zile de baktı ve bu sırada yüzündeki şaşkınlık ifadesi giderek büyüyordu. Efendim siz buradaysanız zili kim çaldı diye sordu. Zili mi diye bağırdı. Kimin ziliydi? Sizin odanızın ziliydi. O anda yüreğimi soğuk bir el sardı sanki. O halde biri tam da hayati bir değer taşıyan antlaşma masamın üzerinde açıkken benim odamdaydı. Merdivenlerden yukarı çılgın gibi koşarak koridora daldım. Koridorlarda kimse yoktu Bay Holmes. Odam da boştu. Her şey bıraktığım gibi duruyordu. Bana teslim edilmiş olan değerli kağıtlar hariç. Kopya yerindeydi ama aslı gitmişti. Holmes sandalyesinde dikilip ellerini ovuşturdu. Vakanın tam ona göre olduğunu görebiliyordum. Peki o zaman ne yaptınız? Diye mırıldandı. Hırsızın yan kapıdan girmiş olması gerektiğini hemen anladım. Ön kapıdan girmiş olsa onunla yolda kesinlikle karşılaşırdım çünkü. Bütün bu süre boyunca odanızda ya da az önce anlattığınız şu loş aydınlatmaya sahip koridorda saklanmış olamayacağından kesinlikle emin misiniz? Bu kesinlikle imkansız. Bir fare bile ne odamda ne de koridorda saklanmış olamazdı. Gizli hiçbir yer yok. Teşekkür ederim. Lütfen devam edin. Kapıcı Yüzümün solgun halinden korkunç bir şey olduğunu anlamış ve benimle gelmişti. Şimdi ikimiz de koridordan hızla geçerek Charles sokağına giden dik basamaklardan aşağı koştuk. Merdivenin dibindeki kapı kapalı ama kilitli değildi. Kapıyı hızla açıp dışarı fırladık. Dışarıdayken yakınlarda bir yerlerde bulunan bir saatin üç kez çaldığını duyduğumu hatırlıyorum. Ona çeyrek vardı. Bu son derece önemli bir nokta dedi Holmes gömlek kolunu not kağıdı olarak kullanarak. Çok karanlık bir geceydi ve hafif sıcak bir yağmur çiseliyordu. Charles Sokağı'nda kimse yoktu ama Whitehall'da her zamanki gibi yoğun bir trafik söz konusuydu. Böylece şapkasız halimizle kaldırım boyunca koşturduk ve sonunda uzaktaki köşede bir polis memuruna rastladık. ''Bir soygun bildirmek istiyorum.'' diye bağırdım. Dışişleri Bakanlığı'ndan paha biçilmez bir belge çalındı. ''Yakın zamanda bu taraftan geçen kimse oldu mu?'' ''Ben son 15 beş dakikadır buradaydım efendim.'' dedi polis. Bu süre boyunca ancak bir kişi geçti yanımdan. Bir kadın, uzun boylu ve yaşlıca bir kadın. Kırmızı bir panço vardı üzerinde. ''Aa o karım.'' diye bağırdı kapıcı. ''Başka kimse geçmedi mi?'' ''Hayır, hiç kimse geçmedi. Öyleyse hırsız diğer taraftan gitmiş olmalı. Bay Phelps.'' diye bağırdı adamcağız. ''Bir yandan kolumu çekiştirerek.'' Ama ben henüz tatmin olmamıştım ve adam beni çekiştirip uzaklaştırmaya çalıştıkça kuşkularım artıyordu. ''Kadın hangi taraftan gitti?'' diye sordum heyecanla. ''Bilemiyorum efendim. Yanımdan geçtiğini fark ettim ama onu izlemek için bir sebebim yoktu. Gerçi acelesi varmış gibi görünüyordu. ''Üzerinden ne kadar zaman geçti?'' ''Oo çok uzun olmadı. Daha kesin konuşamaz mısınız?'' ''Eee beş dakikadan fazla olamaz en azından.'' ''Zamanınızı boşa harcıyorsunuz efendim ve şimdi her dakikanın hayati değeri var.'' diye bağırdı kapıcı. ''Benim yaşlı karımın bu işle bir ilgisinin olmadığına inanın efendim. Sokağın diğer ucuna gelin benimle.'' ''Pekala, siz gelmeseniz de ben gideceğim.'' bunları söyledikten sonra dönüp diğer tarafa doğru koşmaya başladı. Ama ben hemen peşinden fırlayıp onu kolundan yakaladım. ''Nerede oturuyorsun?'' diye sordum. ''Brickstone'da, 16. E.V. Lane'de.'' diye cevap verdi. Ama yanlış iz üzerinde ilerlemeyin Bay Phelps. Diğer tarafa geçip bir şey duyabilecek miyiz diye bakalım lütfen. Tavsiyesine uymakla hiçbir şey kaybetmezdik. Polis memuruyla beraber aşağıya koştuk. Ama karşımızda yoğun bir trafikten başka bir şey çıkmadı. Her yöne gidip gelen, çöken yağmurlu gece boyunca kafalarını sokabilecekleri bir yere ulaşmak için koşturup duran insanlarla doluydu sokaklar. Bu yönden kimlerin geçtiğini bize söyleyecek herhangi bir bekçi de yoktu üstelik. Ardından bakanlığa geri dönüp merdivenleri ve koridoru aradık. Ama hiçbir şey elde edemedik. Odama giden koridor ayak izlerinin kolayca görünmesini sağlayan bir çeşit muşambayla örtülüdür. Bunu çok dikkatlice incelediysek de herhangi bir ayak izine rastlayamadık. Bütün akşam yağmış mıydı? Aşağı yukarı saat yediden beri. Öyleyse saat dokuz gibi gelen kadının herhangi bir iz bırakmamasını nasıl açıklıyorsunuz? Bu noktaya değinmenize çok sevindim. Benim de dikkatimi çekmişti ve sebebini öğrendim. Kadın bakanlığa girdiğinde çizmelerini çıkarıp terlik giyermiş. İzlerinin olmaması gayet doğal. Pekala demek yağmurlu bir gece olmasına rağmen herhangi bir iz yoktu. Olaylar zinciri gerçekten de son derece olağanüstü. Sonrasında ne yaptınız? Odayı da araştırdık. Gizli bir kapının bulunmadığı kesin ve pencereler de yerden yaklaşık olarak 10 metre yüksekti. Üstelik ikisi de içeriden kapalıydı. Yerdeki halı zeminden yapılacak bir girişi olanaksız kılıyor ve odanın tavanı da bildiğimiz sıradan beyaz cinsten. Hayatım üzerine bahse girerim ki kağıtları çalan her kimse ancak ve ancak kapıdan girmiş olabilir. Peki ya şömine? Şöminemiz yok, soba kullanıyoruz. Zile bağlı olan ip masamın hemen sağında duruyor. Yani onu çeken kişi masanın yanına gitmek zorundaydı. Ama bir suçlu ne diye zili çalmak istesin hiç anlayamıyorum. Tek kelimeyle bir muamma. Gerçekten de alışılmadık bir vaka. Peki sonraki adımlarınız nelerdi? Odayı araştırdınız. Hırsızın herhangi bir iz bırakıp bırakmadığını da kontrol ettiniz herhalde. Pro izmariti, düşürülmüş bir eldiven ya da bir toka belki de. Herhangi bir şey yoktu. Herhangi bir koku. Bakın onu hiç düşünmemiştik. Aa, bir tütün kokusu böyle bir araştırmada çok işimize yarayabilirdi. Ben sigara içmem. Onun için herhangi bir sigara kokusu olsaydı bu büyük bir ihtimalle dikkatimi çekerdi. En ufak bir ipucu yoktu. Tutunabildiğimiz tek şey kapıcının karısının, Bayan Tengrey'in aceleyle koşup gitmiş olmasıydı. Kocası kadının koşuşturmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapamadıysa da kadının her gün aşağı yukarı o saatlerde gittiğini söyleyebildi. Polis memuruyla ben onda olduklarını düşünerek kağıtları yok etme fırsatı bulamadan kadını yakalamak gerektiği konusunda anlaştık. Bu zamana kadar Scotland Yard da haber almıştı. Ve Bay Forbes, gelen müfettiş olayı çözmek için işine dört elle sarıldı. Bir araba çağırdık ve yarım saat sonra bize verilmiş olan adresteydik. Kapıyı Bayan Tengrey'in en büyük kızı olduğunu söyleyen genç bir kadın açtı. Annesi henüz eve dönmemişti ve onu beklemek üzere içeri alındık. Yaklaşık olarak 10 dakika sonra kapı çalındı ve tam burada kendimi suçlamama sebep olan çok ciddi bir hata yaptık. Kapıyı kendimiz açacağımıza kızın açmasına izin verdik. ''Anne seni içeride bekleyen iki adam var.'' dediğini duyduk ve bir saniye sonra da holden aşağı koşturan ayak sesleri duyduk. Forbes kapıyı hızla açtı ve ikimiz de arka odadan geçip mutfağa koştuk. ''Ne var ki kadın oraya bizden önce varmıştı bile.'' Bize bir süre meydan okurcasına baktıktan sonra beni tanıdığında yüzünde tam bir şaşkınlık ifadesi belirdi. ''Aa, ofisten Bay Phelps değil mi bu?'' diye atıldı hayretle. ''Hadi hadi, bizden kaçtığında kim olduğumuzu sanıyordun?'' diye sordu müfettiş. ''Komisyoncular olduğunuzu sanmıştım'' diye cevap verdi kadın. ''Bir tüccarla aramızda bir sorun vardı da.'' ''Bu pek inandırıcı olmadı'' diye konuştu Forbes. Dışişleri Bakanlığındaki bir ofisten çok önemli bir belge almış olduğuna dair kuşkularımız var ve buraya belgeden kurtulmak için de koşmuş olabilirsin. Bizimle Scotland kadar gelmen gerekecek. Ne kadar karşı koyduysa da çabası boşunaydı. Bir dört tekerlekli çağrıldı ve üçümüz beraber geri döndük. Dönmeden önce tabii ki mutfağı araştırdık. Biz yanına gelmeden kağıtları yok etmiş olabileceğini düşünerek özellikle mutfak şöminesini aradık. Fakat ne küle ne de bir kağıt parçasına rastladık. Evden ayrılıp da Scotland ulaştığımızda kadını bayan polislerden birine arattırdık. Gergin bir şekilde aramanın sonuçlarının gelmesini bekledim. Ama kağıtlardan eser yoktu. İlk olarak o anda durumumun korkunçluğunu kavradım. O zamana kadar hep koşturup durmuştum ve hareket halinde olmak düşünmemi engellemişti. Antlaşmayı hemen geri alacağıma o kadar inanmıştım ki Başarısız olmam durumunda sonuçlarının ne olacağını düşünmeye bile cesaret edememiştim. Artık yapacak bir iş kalmayınca durumumu düşünecek zaman buldum. Ne yazık ki. Tek kelimeyle korkunçtu. Watson, okuldayken de hassas ve kolay heyecanlanan bir çocuk olduğumu anlatabilir size. Doğan böyle. Dayımı ve kabinedeki iş arkadaşlarını düşündüm. O yüzden kendim ve tüm yakınlarım için nasıl bir utanç kaynağı olduğumu da. İnanılmaz bir şanssızlığın kurbanıydım ama diplomatik meseleler söz konusu olduğunda şanssızlığın hiçbir önemi yoktu. Mahvolmuştum. Utanç verici bir şekilde ve umutsuzca mahvolmuştum. Artık kendimde değildim ve o aralar neler yaptığımı da bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle ağlamaya başlamışımdır. Etrafıma toplanmış, beni teselli etmeye çalışan bir sürü polisle ilgili hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum. İçlerinden biri benimle Waterloo'ya kadar gelip, Beni Booking'e giden bir trene bindirdi. Tesadüfen aynı trende bulunan ve komşum olan Doktor Ferrier'le karşılaşmasaydık eminim bütün yolu benimle gelirdi adamcağız. Doktor büyük bir nezaket göstererek benimle ilgilendi. İyi ki de öyle yapmış çünkü daha istasyondayken bir sinir krizi geçirdim ve sonunda eve döndüğümüzde artık iyice delirmiştim. Doktorun bizim evin zilini çalmasıyla herkes yataklarından fırlayıp da beni bu halde bulduklarında ortalığın ne hale geldiğini tahmin edebilirsiniz herhalde. Zavallı eni ve annem hıçkırıklara boğuldu. Doktor Ferrier istasyondaki polisin anlattığı kadarıyla bildiklerini onlara aktarmışsa da bu işleri kolaylaştırmadı. Ağır bir hastalığın eşiğinde olduğum belli olduğu için Joseph bu güzel yatak odasından apar topar çıkartıldı. Ve sonra da burası benim için bir hasta bakıcı odasına çevrildi. Burada tam 9 haftadır menenjitten baygın bir halde sayıklayarak yattım Bay Holmes. Buradaki Bayan Harrison ve doktorun yoğun ilgisi olmasaydı bugün burada sizinle konuşuyor olamayacaktım. Gündüzleri bakımımı tamamıyla kendi üstlenen Bayan Harrison'dı ve geceleri bakması için de bir hemşire tutmuş. Çünkü nöbet geçirdiğim anlarda birilerine veya kendime zarar verebilecek durumdaymışım. Yavaş yavaş kendime geldim ama sadece bu son iki gündür her şeyi yeniden hatırlayabiliyorum. Hiç düzelmemiş olmayı diliyorum ara ara ama işte buradayım. Ayağa kalktığımda yaptığım ilk şey vakayı inceleyen Bay Forbes'e telgraf çekmekti. Buraya geldi ve her şeyi araştırdığı halde en ufak bir ipucunun bulunmadığının haberini getirdi bana. Kapıcı ve karısını her bakımdan araştırdıkları halde davayı aydınlatacak herhangi bir şey bulunamamış. Polisin şüphelendiği bir diğer şahıs da genç gorottu Hatırlıyorsunuzdur o akşam odamda mesai yapan adam. Herkes gittikten sonra kalmış olması ve Fransız bir isme sahip olmasından dolayı ondan şüphelenmişlerdi. Ama işin gerçeği şu ki o gidene kadar çalışmaya başlamadım. Ve kökenleri Fransız olsa da en az benim sizin kadar İngilizdir adamcağız. Onu suçlayacak herhangi bir şey bulunamadı ve işte sonrası yok. Tıkandık. Siz son umudumuzsunuz Bay Holmes. Siz de başarısızlığa uğrarsanız onurumu da meslek hayatımı da sonsuza kadar kaybedeceğim. Uzun konuşmasından dolayı bitkin düşen hasta, hemşiresi ona sakinleştirici bir ilaç hazırlarken başını yastıklarına gömdü bir kez daha. Holmes kafasını arkaya atmış ve gözlerini yummuş halde sessizce oturuyordu. Ona yabancı olan birine göre tamamıyla umursamaz görünüyor olabilirdi. Ama ben bu pozisyonun tam tersine, ciddi bir şekilde konsantre olduğu anlamına geldiğini biliyordum. ''Her şeyi o kadar ayrıntılı bir şekilde anlattınız ki'' dedi sonunda. ''Soracak pek az soru bıraktınız. Fakat son derece önemli olan bir tane var aklımda. Bu özel görevi aldığınızı kimseye anlatmış mıydınız?'' ''Hayır, hiç kimseye.'' ''Buradaki bayan Harrison'a bile mi?'' ''Hayır.'' Görevi aldığım ve onu yapmaya başladığım sürenin arasında walking'e gitmemiştim. Ve ailenizden hiç kimse tesadüfen sizi görmeye gelmemişti öyle mi? Hiç kimse. Ailenizden ofisinizi tanıyan, yolunu kolayca bulabilecek birileri var mı? O evet, her biri orada bulunmuştur. Gerçi söz konusu antlaşmadan yakınlarınıza bahsetmediyseniz bu sorular gayet önemsiz tabii. Hiçbir şekilde bahsetmemiştim. Kabucu ile ilgili özel bir bilginiz var mı? Eski bir asker olmasından başka hiçbir şey bilmiyorum. Hangi bölük? O duyduğum kadarıyla Coldstream bekçileri. Teşekkür ederim. Bu konuda Forbes'tan bilgi alabileceğimden eminim. Otoriteler bilgi toplamakta olağanüstü iyidirler. Her zaman onları kendi yararları için kullanmayı bilmeseler bile. Ah güller ne harika çiçekler. Koltuğu geçerek açık pencereye yürüdü. Ve her tondan kırmızının da bulunduğu yeşil bahçeye bakarak bir yaban gülünü koparıp kokladı. Kişiliğinin bu yanı bana tamamen yabancıydı. Daha önce doğaya ait nesnelerle böyle yakından ilgilendiğini görmemiştim hiç. Akıl yürütmenin önemi kendine en çok din temasında gösterir diye konuştu sırtını pervaza yaslayarak. Mantıkçı tarafından tam bir bilim haline bile getirilebilir. İlahi gücün iyiliğinin bence en büyük kanıtı çiçeklerde yatıyor. Tüm diğer şeyler, örneğin gücümüz, arzularımız, yemeğimiz, varlığımızı sürdürmemizi sağlamak için gerçekten gereklidir. Bu gül ise bir ödül. Kokusu ve rengi hayatın süsüdür. Hayatın gerekliliklerinden biri değil. Ödüller sadece iyi güçler tarafından verilir. Onun içindir ki çiçekler içinde umut barındırır. Bence. Percy Phelps, ve hemşiresi bu konuşması boyunca Holmes'e hayal kırıklığıyla karışık bir şaşkınlık ifadesiyle baka kalmıştı. Holmes parmaklarının arasında yabani bir gülü tutar halde derin düşüncelere dalmıştı. Birkaç dakika boyunca öylece durmuştu ki genç kadın düşüncelerini böldü. ''Bu problemi çözebileceğinize inanıyor musunuz Bay Holmes?'' diye sordu. Sesinde hafif bir iğnelemeyle. ile. ''O probleminiz'' diye cevap verdi hayatın gerçeklerine geri dönerek. Çok karışık ve özel bir vaka olduğunu kabul etmeliyim Ama konuyu araştıracağıma ve dikkatimi çeken bir nokta olduğu takdirde de sizi hemen haberdar edeceğime söz veriyorum. Herhangi bir ipucu görebiliyor musunuz? Bana 7 tane verdiniz ama onlardan bahsetmeden önce gayet tabii ki onları denemek zorundayım. Şüphelendiğiniz biri var mı? Kendimden şüpheleniyorum. Ne? Bu kadar çabuk bir şekilde sonuçlara vardığım için... Öyleyse Londra'ya dönüp sonuçlarınızın doğru olup olmadığını bir araştırın. ''Tavsiyeniz son derece yerinde Bayan Harrison'' dedi Holmes ayağa kalkarak. ''Bence yapabileceğimiz daha iyi bir şey yok Watson. Bay Phelps, boşuna umutlanmamaya çalışın. Gerçekten de çok karışık bir iş.'' ''Sizi tekrar görene dek ateşlerde yanacağım'' diye konuştu diplomat acınacak bir ses tonuyla. ''Pekala, yarın aynı trenle buraya döneceğim ama vereceğim haberlerin olumsuz olma olasılığı büyük.'' ''Gelmeye söz verdiğiniz için Tanrı sizi korusun.'' dedi müşterimiz. Bir şeylerin yapıldığını bilmek bana yeniden hayat veriyor. Bu arada aklıma gelmişken Lord Holders'tan bir mektup aldım. Ha peki ne yazmış?'' ''Soğuk bir yazı ama kaba değil. Ciddiyetini koruyan sağlık durumumu göz önüne alarak yazmış olsa gerek. Konunun son derece önemli olduğunu tekrarladı ve ben iyice iyileşmeden, hatta işlediğim hatayı onarmak için bana bir fırsat tanınmadan... Geleceğimle ilgili ki bu tabii ki kovulmamla alakalı olan bir şey hiçbir şeyin yapılmayacağını da eklemiş. Peki bu gayet mantıklı ve düşünceli bir davranış dedi Holmes. Hadi gel Watson şehirde yapacak bir sürü işimiz var. Bay Joseph Harrison istasyona kadar bize eşlik etti ve kısa bir süre sonra Portsmouth treniyle yol almaya başladık. Holmes yine derin düşüncelere dalmıştı ve Clapham kavşağını geçene kadar tek bir kelime etmemişti. Evleri yukarıdan görmemi sağlayan bu yüksek hatların üzerinden Londra'ya gelmek oldukça eğlenceli bir şey. Espri yaptığını düşündüm. Çünkü manzara son derece iç bunaltıcıydı. Ama çok geçmeden anlatmak istediğini daha açık bir şekilde ifade etti. Tek başlarında duran şu kocaman binalara bak. Kurşun renkli bir denizde tuğladan adalar gibi görünüyorlar. Yatılı okullar onlar. Deniz fenerleri sevgili Watson. Geleceğin ışık kuleleri. İçlerinden İngiltere'nin parlak geleceğinin fışkıracağı yüzlerce tomurcuk barındıran kapsüller her biri. Phelps'in içki alışkanlığı yoktur değil mi? Zannetmiyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim ama her olasılığı hesaba katmak zorundayız. Zavallı adam kesinlikle derin sulara girmiş bulunuyor ve onu bir daha karaya çıkartabilecek miyiz bilmiyorum açıkçası. Bayan Harrison hakkında ne düşünüyorsun? Güçlü bir karaktere sahip olduğu belli. Evet ve tamamen yanılmıyorsam iyi çeşitten. O ve ağabeyi Northumberland taraflarında yaşayan bir demircinin tek çocukları. Phelps geçen kış seyahatteyken onunla nişanlandı ve kız da ağabeyinin eşliğinde Phelps'in ailesiyle tanışmak için gelmişti. Tam da o ara Phelps'in başına bu olaylar geliyor. Ve kız sevgilisinin hemşiresi olma görevini üstlenirken kendini biraz dışlanmış hissetse bile ağabey Joseph de kalıyor. ''Gördüğün gibi birkaç araştırmada bulundum bile.'' ''Bugün araştırmalar günü olmak zorunda.'' ''İşim.'' diye konuşmaya başladım. O kendi işini benimkinden ilginç buluyorsan.'' dedi Holmes hafif iğneleyici bir tonla. ''İşlerimin bir iki gün bensiz idare edebileceğini söyleyecektim. Yılın en verimsiz zamanlarını yaşıyoruz.'' ''Mükemmel.'' dedi tekrar neşeli haline kavuşarak. ''Öyleyse bu vakayla beraber ilgileneceğiz.'' Başlangıç olarak Forbes'i görmeye gitmek çok iyi olacak. Vakayı hangi yönden incelemeye başlamamız gerektiğini anlatacak her türlü ayrıntıyı büyük bir ihtimalle biliyordur. Bir ipucunun olduğunu söylemiştin. Evet bir sürü var ama biraz araştırma yapmadan değerlerini bilemeyiz. Çözülmesi en zor olan suçlar nedensiz işlenenlerdir. Bu davada çıkarı olan kim var bir düşünelim. Fransız elçiliği var bir de Rus elçiliği. Bunlardan birine belgeleri satmak isteyen bir kişi olabilir. Bunun yanı sıra Lord Holders'un faktörü de var tabi. Lord Holders? Bir devlet adamının kendini öyle bir belgeyi kazara yok etmeyi isteyecek durumda bulması en rastlanan bir şey değildir. Lord Holders'un saygınlığına sahip bir devlet adamı için bu geçerli olamaz. Bu bir olasılık ve olasılıkları göz önüne almamak gibi bir seçeneğimiz yok. Bugün o beyefendiyle bir görüşmemiz olacak. Neyse bu arada araştırmaları hemen başlattığımı bilmek istersin herhalde. Şimdiden mi? Evet. Woking istasyonundayken Londra'nın bütün akşam gazetelerine telgraf çektim. Bu ilan her birinde çıkacak. Bir defterden yırtılmış bir kağıt uzattı. Kurşun kalemde şunlar yazılmıştı üzerine. 10 sterlinlik ödül 23 Mayıs akşamında Dışişleri Bakanlığı'nın önünde ya da yakınında bir kişiyi indiren arabanın numarasını bilenler lütfen 221B Baker Sokağı'na başvursun. Hırsızın bir arabayla geldiğinden eminsin yani. Öyle olmazsa bile zararı yok ama Bay Phelps odasında ve koridorda gizlenecek bir yerin olmadığı konusunda haklıysa kişi dışarıdan gelmiş olmalı. O denli yağmurlu bir gecede dışarıdan gelip de arkasından hiçbir ayak izi bırakmıyorsa bir arabayla gelmiş olması çok yüksek bir olasılıktır. Evet sanırım bunu iddia edebiliriz. İkna edici bir teori. Bu sözünü ettiğimi buçlardan biriydi. Bizi bir yere götürebilir. Ha bir de şu zil konusu var. Ki o bu vakanın en ilginç noktalarından biri. Zil ne diye çalsın? Hırsızın kendisi mi çekti ipi? Acaba meydan okumak mı istedi? Hırsızın yanında olup da onu engellemek isteyen biri mi yaptı? Aslında bir kaza da olabilir tabii. Yoksa... içinden henüz çıkmış olduğu derin düşüncelerin arasına tekrar daldı. Her hareketinin anlamını bilen bana aklına yeni bir olasılık gelmiş gibi görünüyordu. Kendi istasyonumuza vardığımızda saat 3'ü 20 geçiyordu. Büfede hafif bir öğlen yemeği yedikten sonra hemen Scotland Yard'a hareket ettik. Holmes... Forbes'e telgraf çekmişti ve müfettişi kısa boylu hiçbir şekilde cana yakın olmayan tilki gibi bir adam. Bizi beklerken bulduk. Bize karşı çok soğuk davranıyordu. Özellikle de geliş nedenimizi anlattıktan sonra. Yöntemlerinizle ilgili birçok şey duydum Bay Holmes dedi kuru bir şekilde. Önce polisin sağlayabildiği tüm bilgileri kullanırsınız. Sonra da gidip vakayı çözer ve bütün takdiri kendiniz toplarsınız. Tersine dedi Holmes. Çözdüğüm son 53 vakanın sadece 4'ünde ismim geçti ve tam tamına 49'unda tüm takdiri polis topladı. Bunu fark etmediğiniz için sizi suçlamıyorum çünkü genç ve tecrübesizsiniz. Buna rağmen yeni görevinizde başarılı olmak istiyorsanız bana karşı değil benimle beraber çalışmalısınız. Bir iki ipucu beni son derece mutlu ederdi doğrusu dedi müfettiş tavrını değiştirerek. Şimdiye kadar vakada bir adım bile ilerleyemedim. Şimdiye kadar yaptıklarınızı bir anlatın bakalım. Tenge'yi yani binanın kapıcısını izlettim. Sonuçta üzerimizde iyi bir izlenim bıraktı. Ona karşı en ufak bir şey bulamadık. Karısına gelince durum farklı. Göründüğünden çok daha fazlasını bildiğinden eminim. Onu da takip ettiniz mi? Bayan polislerimizden birini peşine taktık. Bayan Tenge'in alkol alışkanlığı var. Ve sarhoş olduğu iki defasında görevlimiz onunla sohbet etti. Ama kadın kesinlikle hiçbir şey söylemiyor. Başlarının komisyoncularla dertte olduğunu duydum. Evet, öyleymiş ama borçlarını kapatmışlar. Parayı nereden bulduklarını biliyor musunuz? O konuda bir sorun yok. Adamın maaşı karşılamış. Borç almış olduklarına dair bir işaret yok. Bay Phelps kahvesini ısmarladığında neden kapıcının yerine geldiğini anlattı mı? Kocasının çok yorgun olduğunu ve onun işlerini hafifletmek istediğini söyledi. Hmm... En azından bu adamın bir süre sonra sandalyesinde uyur halde bulunmasını açıklıyor. Öyleyse kadının karakteri haricinde onlara karşı hiçbir şey yok. O gece neden aceleyle uzaklaşmış olduğunu sordunuz mu? Hızı polis memurunun dikkatini bile çekmişti. Her zamankinden daha geç kalmış ve bir an önce eve varmak istiyormuş. En azından 20 dakika sonra yola çıkmanıza rağmen ondan önce evine vardığınız gerçeğini ona aktardınız mı? Bir arabayla bir otobüsün farkını bilmemiz gerektiğini söyledi. Eve varmasıyla birlikte mutfağa koşmasının sebebini anlattı mı? Çünkü borçlarını ödeyecek parası oradaymış. En azından her şeye bir cevabı varmış. Binayı terk ettiğinde herhangi birine rastlayıp rastlamadığını sordunuz mu? Polis memurundan başkasını görmemiş. Güzel. Onu gayet ayrıntılı bir şekilde sorguladığınız belli. Başka ne yaptınız? Katip Gorot'u da 9 haftadır takip ettirdik ama ondan da hiçbir sonuç alınamadı. Ona karşı bir şey bulamadık. Başka bir şey var mı? Açıkçası üzerine gidecek başka bir izimiz yok. Başka bir ipucu bulamadık. Zilin çalmasıyla ilgili bir teoriniz var mı? Aslında itiraf etmeliyim ki o konu beni aşıyor. İpi çekenin çok serin kanlı biri olduğu belli. Öyle alarm verebildiğine göre. Evet gerçekten de oldukça ilginç bir hareket. Bizi anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Adamı ellerinize teslim edebilecek konuma gelirsem size haber vereceğim. Hadi gel Watson. Şimdi nereye gidiyoruz diye sordum ofisten çıktığımızda. Bakanlar Kurulu mensubu ve İngiltere'nin gelecek başbakanı Lord Holders ile biraz sohbet edeceğiz. Lord Holders'u Downing sokağındaki ofisinde yakalama şansımız oldu. Ve Holmes kartını içeri yolladığında hemen içeri davet edildi. Politikacı bizi şu geleneksel resmi şekilde karşıladı ve sonra ikimizi de şöminenin her iki yanında bulunan lüks koltukları oturtturdu. Ortamızdaki halının üzerinde ayakta durduğunda ince uzun yapısı, keskin yüz hatları, düşünceli ifadesi ve ilk grilerini göstermeye başlamış olan kıvırcık saçlarıyla sıradan bir adamdan çok bir asilzadeyi andırıyordu. ''İsminiz bana yabancı değil Bay Holmes'' dedi gülümseyerek. Ve buraya geliş amacınızı bilmiyormuşum gibi de davranamam tabi. Buradaki ofislerde sizin buraya gelmenizi sağlayacak sadece bir olay oldu son zamanlarda. Yine de kimin adına geldiğinizi merak ediyorum doğrusu. Bay Percy Phelps'in ricasıyla geldim diye cevap verdi Holmes. Ah şanssız yeğenim. Akraba olduğumuz için onu herhangi bir şekilde korumam daha da imkansız hale geliyor. Bu durumu eminim anlıyorsunuzdur. Korkarım ki bu olay kariyerine indirilmiş çok ağır bir darbe. Peki ya doküman bulunursa o zaman ne olur? Ah o durumda her şey değişir tabi. Size sormak istediğim bir iki şey vardır Lord Holdhurst. Size elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Belgenin kopyalanmasıyla ilgili bilgileri bu odada mı vermiştiniz? Evet bu odadaydı. O halde birileri tarafından dinlenmiş olmanız pek mümkün değil sanırım. Olanaksız. Bu belgelerin kopyasını çıkarttırmayı düşündüğünüzü kimseye söylemiş miydiniz? Hayır. Bundan emin misiniz? Kesinlikle. Hım. Bay Phelps ile ikiniz de kimseye anlatmadığınıza göre hiç kimsenin konuyla ilgili bilgisi yoktu. Öyleyse hırsızın o odada bulunması tamamen tesadüftü. Belgeyi gördü ve o anda almaya karar verdi. Politikacı gülümsedi. Bakın bunu düşünmemiştim dedi. Holmes bir süre düşüncelere daldı. Son derece önemli bir şey daha vardı sizinle tartışmak istediğim, dedi. Anladığım kadarıyla antlaşmanın ayrıntılarının öğrenilmesinin çok ciddi olaylarla sonuçlanacağından korkuyordunuz. Politikacı'nın yüzünde bir gölge belirdi. Son derece kötü sonuçlar. Herhangi bir şey oldu mu? Henüz değil. Diyelim ki söz konusu antlaşma Fransız ya da Rus dışişleri bakanlıklarından birine ulaştı. Bundan haberinizin olması beklenir miydi? Kesinlikle dedi Lord Holdhurst alaylı bir tavırla. Olayın üzerinden neredeyse on hafta geçtiğine ve herhangi bir ses çıkmadığına göre antlaşmanın her nedense onlara ulaşmadığını düşünmek yanlış olmaz herhalde. Lord Holdhurst omuz silkti. Hırsızın bu antlaşmayı çerçeveletip duvara asmak için çalmış olduğunu düşünemeyiz ya Bay Holmes. Bu çok saçma olurdu. Belki daha iyi bir teklif bekliyordur. Biraz daha beklerse hiçbir şey alamayacak. Zira anlatlaşma birkaç aya kadar gizli olmaktan çıkacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi dedi Holmes. Hırsızın birden ortaya çıkan ciddi bir hastalığa yakalanmış olduğunu düşünmek de mümkün tabi. Menenjit gibi bir hastalığı mı kastediyorsunuz diye sordu politikacı Holmes'e kaçamak bir bakış fırlatarak. Öyle söylemedim dedi Holmes kuru bir şekilde. Evet Lord Holdersto. ''Değerli zamanınızı yeterince aldığımızı düşünüyorum. Artık size iyi günler dilememiz gerekiyor. ''Araştırmanızda başarılar dilerim. Suçlu kim olursa olsun.'' diye cevap verdi Asilzade kapıdan bize eğilirken. ''Fena bir adam değil.'' dedi Holmes. Beraberce Baytala çıktığımızda. ''Ama meslekteki konumunu korumak için çabalıyor. Kesinlikle zengin değil ve bir sürü görevi var. Ayakkabılarının tamir edilmiş olduğunu eminim ki fark etmişsindir.'' Her neyse Watson, seni işinden daha fazla alıkoymayayım. Arabayla ilgili ilanıma bir cevap almadığım takdirde bugün başka bir işim yok. Ama yarın sabah benimle Woking'e gelirsen son derece mutlu olurum. Bu sabah bindiğimiz trenin aynasıyla gitmeyi düşünüyorum. Anlaştığımız gibi onun ertesi sabah buluştum ve beraberce Woking'e doğru yol aldık. İlanına bir cevap almamıştı ve vaka ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştı. Holmes, İstediği zaman bir kızıl derilinin ifadesiz ve sır vermeyen yüzüne sahip olabiliyordu. Vakayla ilgili tatmin olup olmadığını kesinlikle anlayamıyordum. Sohbeti hatırladığım kadarıyla Bertillon sisteminin ölçüleriyle ilgiliydi ve Holmes kesinlikle başka bir şey hakkında konuşmadı. Müşterimizi güzel hemşiresinin bakımında bulduk yine ama onu en son gördüğümüzden bu yana çok daha iyi görünüyordu. Ve içeri girdiğimizde koltuğundan hiç zorlanmadan kalkıp bizi karşıladı. ''Bir ilerleme var mı?'' diye sordu heyecanla. ''Raporum tam da beklediğim gibi. Şimdilik olumsuz.'' dedi Holmes. Forbes ve Dayın'la görüşmenin yanı sıra bizi belki bir yerlere götürebilecek olan bir iki araştırma başlattım. Öyleyse umudunuzu yitirmediniz yani?'' ''Kesinlikle hayır.'' ''Tanrı sizi korusun Bay Holmes.'' diye konuştu Bayan Harrison. Cesaretimizi, sabrımızı yitirmezsek gerçek ortaya çıkacaktır. ''Bizim size göre daha çok şeyimiz var anlatacak.'' dedi Phelps koltuğunun üzerine çökerek. Ben de öyle olacağını ummuştum. Evet bir macera geçti başımızdan. Üstelik oldukça ciddi sonuçları olabileceği ortaya çıkan bir macera. Konuştukça gözlerinde beliren korku eşliğinde yüzü ciddileşti. ''Biliyor musunuz?'' dedi. Korkunç bir komplonun bilinçsiz merkezi olduğumu ve onurumla beraber hayatımın da tehlikede olduğunu düşünmeye başladım. ''Aa!'' diye atıldı Holmes. ''İnanılmaz geliyor çünkü bu dünyada en azından bildiğim kadarıyla tek düşmanım yoktur. Yine de dün gece edindiğim tecrübeyi düşündüğümde başka bir sonuca varamıyorum. Lütfen devam edin.'' ''Dün gece odamda bir hemşire olmadan yattım ilk defa. Kendimi o kadar iyi hissediyordum ki hemşireme izin verebileceğimi düşündüm. Neyse yanıma bir gece lambası da koyup hafif bir uykuya dalmıştım ki gece saat 2 civarında kısık bir sesle uyandım. Tahta kemirdiği zaman bir farenin çıkardığına benzer bir sesti. Ve bir süre gerçekten de öyle olduğuna inanarak yatağımdan dinledim. Birden daha yüksek gelmeye başladı ve arkasından metalik bir tıkırtı duyuldu. Şaşırarak doğruldum. Seslerin ne olduğuna dair bir kuşku yoktu artık. İlk sesler çerçevelerin arasından bir aletin sokulmasından, ikincisi ise kancanın geriye itilmesinden çıkmıştı. Bu seslerden sonra yaklaşık 10 dakika boyunca hiçbir şey duyulmadı. Her kimdi ise herhalde seslere uyanıp uyanmadığımı anlamak için bekliyordu. Ardından pencere yavaşça açıldığında hafif bir gıcırtı duyuldu. Daha fazla dayanamadım çünkü sinirlerim zaten laçkalaşmış durumda biliyorsunuz Yataktan fırlayıp kepenkleri ardına kadar açtım. Pencereye çömelmiş bir şekilde bir adam duruyordu. Pek fazla bir şey göremedim çünkü saniyesinde yok olmuştu. Üzerinde yüzünün alt kısmını da örten siyah bir çeşit pelerin vardı. Emin olduğum tek bir şey var o da elinde bir çeşit silah tuttuğuydu. Arkasını dönüp koşmaya başladığında onun parıltısını gördüm. Son derece ilginç dedi Holmes. Lütfen devam et ondan sonra ne yaptın? Daha güçlü olsaydım onu pencereden takip ederdim. Ama durum böyle olunca zili çalarak evi ayağa kaldırdım. Çünkü zillerimiz mutfağa bağlı ve bütün hizmetçiler üst katta uyuyor. Her neyse kendimi tutamayıp bağırıp çağırmaya başladım ve bunun üzerine Joseph aşağı geldi. Diğerleri de onu takip etti. Seiz ve Joseph pencerenin dışında izler bulduysa da son zamanlardaki havanın kuruluğundan dolayı izleri çimenlikte takip etmeleri imkansızdı. Ne var ki yolun kenarında bulunan tahta çitte sanki biri üstünden geçerken Trabzan'ın üst kısmını kırmış gibi izlerin oluşmuş olduğunu söylediler. Yerel polise henüz tek bir kelime etmedim. Önce sizin fikrinizi almamın daha iyi olacağını düşündüm doğrusu. Müşterimizin anlatımı Sherlock Holmes'ün üzerinde olağanüstü bir etki bıraktı. Sandalyesinden kalkarak odada deliler gibi dolaşmaya başladı. Şanssızlıklar asla yalnız gelmez dedi Phelps gülümseyerek. Her ne kadar saklamaya çalışsa da macerasının onu ne kadar sarsmış olduğu gülümsemesinin altından açıkça görülebiliyordu. Şanssızlıklara gelince ''Gerçekten de payınıza düşeni almışsın bana kalırsa'' dedi Holmes Kendinizi evin çevresinde kısa bir yürüyüş yapabilecek kadar güçlü hissediyor musunuz acaba? ''O evet, biraz güneş ışığı çok hoş olurdu doğrusu. Joseph de bizimle gelir.'' ''Ve ben de'' dedi Bayan Morrison. ''Korkarım siz gelmiyorsunuz'' dedi Holmes kafasını sallayarak. ''Olduğunuz yerde kalmanızı rica etmek durumundayım.'' Genç bayan memnuniyetsizliğini gösteren bir edayla yerine döndü. Ağabeyi bize katılınca dördümüzle beraberce dışarı çıktık. Evin çevresini dolaşıp genç diplomatın penceresinin altına geldik. Pervazda tıpkı anlatmış olduğu gibi izler vardı ama hiçbir işe yaramayacak kadar silik ve karışıklardı. Holmes kısa bir süre üzerinde eğildikten sonra doğrulup omuzlarını sitti. ''Bunlardan pek bir şey çıkartılamayacağı ortada.'' dedi. ''Evin diğer tarafına geçip, hırsızın neden tam olarak bu pencereyi seçtiğini anlamaya çalışalım. Oturma odasının ve yemek odasının büyük pencerelerinin bu iş için daha çekici noktalara sahip olacağını düşünmüştüm. ''Yoldan kolayca görülüyorlar.'' diye önerdi Bay Joseph Harrison. Ah evet tabii. Burada bir kapı var.'' Onu da deneyebilirmiş. Ne için kullanılıyor? Satıcılar için bir kapı. Geceleri tabii ki kilitli oluyor. Daha önce hiç böyle bir alarmınız olmuş muydu? Asla, dedi müşterimiz. Evinizde pahalı bir şeyiniz var mı? Hırsızları çekecek herhangi bir şey. Değerli bir şey yok. Holmes elleri ceplerinde ve her zamanki aldırmaz tavrıyla evin diğer tarafına geçti. Bu arada, dedi Joseph Anladığım kadarıyla adamın çiti kırmış olduğu bir yer bulmuşsun. Oraya gidip bir bakalım. Genç adam çitin üst kısmının çatlamış olduğu bir yere götürdü hepimizi. Tahtanın bir parçası aşağı doğru sallanıyordu. Holmes bunu koparıp eleştiren gözlerle parçayı inceledi. Bunun gerçekten de dün gece yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Oldukça eski görünüyor değil mi? Şey olabilir tabi. Diğer tarafta birinin atlamış olduğuna dair iz de yok. Hayır... Sanırım burada bir yardım bulamayacağız. Yatak odasında dönüp meseleyi konuşalım. Percy Phelps, müstakbel kayınbiraderinin koluna yaslanarak yavaşça yürüyordu. Holmes, bahçeyi hızlı adımlarla geçti ve diğerleri yetişemeden yatak odasının açık penceresinin önüne varmıştık bile. Bayan Harrison, dedi Holmes, son derece ciddi bir tavırla. Bütün gün olduğunuz yerde kalmanızı istiyorum. Hiçbir şeyin sizi buradan uzaklaştırmasına izin vermemelisiniz. Anlıyor musunuz? Bu son derece önemli. Tabii istediğiniz buysa Bay Holmes dedi kız şaşkın gözlerle dostuma bakarak. Gece yatağınıza çekildiğinizde bu odanın kapısını dışarıdan kilitleyip anahtarı yanınıza alın. Bunu yapacağınıza söz verin. Ama Percy? O bizimle Londra'ya gelecek. Ve ben de burada kalacağım öyle mi? Bunu onun iyiliği için yapmalısınız. Ona yardımcı olmuş olacaksınız. Çabuk hemen söz verin. Diğerleri tam bize yetişirken, kabul ettiğine dair başını salladı. Hızlıca. Ne diye içeride oturup toz topluyorsun en iyi?'' Diye bağırdı abi. Sen de güneşe çık biraz. Hayır, teşekkür ederim Joseph. Başım ağrıyor ve bu odanın serinliği beni rahatlatıyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz, Bay Holmes? Diye araya girdi müşterimiz. İyi bir konu yaparmak bastınız. Bu küçük olayı araştırırken, asıl vakamızı unutmamalıyız. Bizimle beraber Londra'ya kadar gelirseniz bize çok faydanız olurdu. Hemen mi? Hemen değilse de hazırlandığınızda gidebiliriz. Bir saat yeterli olur mu hazırlanmanız için? Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Gerçekten de bir faydam olacaksa inanamayacağınız kadar fazla. Belki de bu gece sizinle kalmamızı isterseniz. Tam da bunu teklif edecektim. Öyleyse geceki arkadaşım tekrar gelecek olursa kuşun yuvadan uçtuğunu görecek. Hepimiz ellerinizdeyiz Bay Holmes ve tam olarak ne yapmamızı istediğinizi bize söylemeniz gerek. Belki de bana bakması için Joseph'in de bizimle beraber gelmesini istiyorsunuzdur. Hayır hayır, Watson bir doktor biliyorsunuz. O size bakabilir. İzin verirseniz öğlen yemeğinizi burada yer sonra da beraberce şehre döneriz. Her şey önerdiği gibi ayarlandı ama Bayan Harrison Holmes'un isteğine uyarak yatak odasında kaldı. Dostumun hareketlerinin ne anlama geldiğini anlayamıyordum. Belki de genç bayanı, sağlığı geri dönen ve harekette bulunabilmenin mutluluğuyla bizimle beraber yemek odasında oturan Phelps'ten biraz uzaklaştırmak içindi. Ne var ki bu kadarla kalmadı. Bize istasyona kadar eşlik edip ikimizi vagona bindirdikten sonra Holmes'un bizim için daha bile şaşırtıcı bir sürprizinin olduğu ortaya çıktı. Çok sakin bir şekilde Woking'i terk etmeye niyetinin olmadığını söyledi. Geri dönmeden önce araştırmak istediğim bir iki küçük nokta var dedi. Sizin yokluğunuz Bay Phelps bana oldukça yardımcı olacak. Watson Londra'ya vardığınızda hemen Baker sokağına gidip buradaki dostumuzda orada kalma nezaketini gösterirsen beni çok mutlu edersin. Ben geri dönene kadar da oradan ayrılmasanız iyi olur. Eski okul arkadaşları olmanız çok büyük bir şans. Konuşacak çok şeyiniz vardır. Bay Phelps bu gece misafir odasında yatabilir ve ben de kahvaltı vaktinde sizlere tekrar katılmış olurum. Çünkü saat 8'de beni Waterloo'ya götürecek bir tren var. Peki ya Londra'daki araştırmamız? O ne olacak? diye sordu Phelps, Hayal kırıklığına uğramış halde. O işi yarına bırakabiliriz. Şimdilik burada daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Bir yer birdekilere yarın geceye kadar döneceğimi düşündüğümü söyleyebilirsiniz. diye bağırdı Phelps, Platformdan uzaklaşmaya başladığımızda bir er biriye döneceğimi pek sanmıyorum.'' diye yanıt verdi Holmes ve biz hızla yol alırken arkamızdan heyecanla el sallamaya koyuldu. Phelps'le bütün yol boyunca Holmes'un garip davranışını konuştuk ama ikimiz de bu yeni gelişmeli açıklayacak tatmin edici bir cevap bulamadık. ''Herhalde dün geceki soygunla ilgili bir ipucu bulmak istiyordur. Gerçekten bir soygunsa tabii. Bana kalırsa sıradan bir hırsız değildi.'' diye konuştu Phelps. ''Öyleyse ne düşünüyorsun?'' Yıpranmış sinirlerimden olduğunu düşünebilirsin. Ama ciddi sonuçlar doğurabilecek, politik bir entrikanın ortasına düşmüş olduğuma kesinlikle inanıyorum. Ve bu komploları hazırlayanlar anlayamadığım bir sebepten dolayı beni öldürmek istiyorlar. Aptalca ve garip geldiğini biliyorum. Ama elimizdeki verileri düşün. Bir hırsız, ne diye içeride pahalı bir şeyin olamayacağı belli olan bir yatak odası penceresinden içeri girmeyi denesin. Ayrıca, ne diye elinde bir bıçakla gelsin. Bir soyguncu aleti olmadığına emin misin? Evet, kesinlikle. Bir bıçaktı. Bundan kuşkum yok. Gayet net bir şekilde parıldadığını gördüm. Ama bütün bunların nasıl bir açıklaması olabilir? Senin peşinde olmaları için bir sebep var mı? Ah, işte esas sorumuz bu. O halde Holmes'un da aynı sonuçlara vardığını varsayabiliriz. Bu garip davranışlarının sebebini açıklardı. Değil mi? Teorinin doğru olduğunu varsayalım. Holmes'ün dün gece odana girmeye çalışan adamı yakalamasıyla antlaşmayı çalanın kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmış olacağı kesin. İki ayrı düşmanının farklı iki kişinin olduğunu varsaymak oldukça anlamsız. Seni soyan da hayatına kasteden de aynı kişi olmalı. Ama Holmes bir yer biriye geri dönmeyi düşünmediğini söylemişti. Onu uzun zamandır tanıyorum dedim. Ve şimdiye kadar çok iyi bir sebebi olmadan bir şey yaptığını görmedim. Holmes ve vaka ile ilgili konuşmamız bu kadardı. Yolun geri kalanı boyunca başka konular üzerinde devam etti sohbetimiz. Ama işin gerçeği benim için oldukça yorucu bir gün oldu. Phelps uzun hastalığından sonra hala zayıftı. Başına gelenlerden dolayı da stresli ve mızmızlanan bir adam olmuştu. Saatler boyunca Afganistan'a, Hindistan'a, sosyal sorunlara ve aklını meseleden uzaklaştıracak başka her türlü konuya ilgisini çekmeye çalıştım ama boşuna. Eninde sonunda aklını kaybolmuş olan atlaşmaya tekrar takıyor, meraklanıyor, tahminlerde bulunuyor. Konsül yaptıkları, Lord Holdsworth'un attığı adımları ve sabah alacağımız haberlerin neler olacağı ile ilgili senaryolar yaratıp duruyordu. Gece ilerlerken gerginliği oldukça dayanılmaz bir hal almıştı. Holmes'e sarsılmaz bir güven duyuyorsun değil mi? diye sordu. Olağanüstü şeyler yaptığını görmüşümdür. Yine de bu olay kadar karanlık bir meseleye ışık getirmemiştir daha önce. Oho evet, seninkinden daha bile az ipucu sorunları çözdüğüne de tanık oldum. Ama bu denli önemli, bütün ulusu ilgilendiren bir mesele de değil herhalde. Bundan emin değilim. Bildiğim bir şey varsa o da hayati değer taşıyan bazı konularda Avrupa'nın üç ayrı yönetim organının adına hareket etmiş olduğudur. Onu iyi tanıyorsun Watson. Öyle anlaşılmaz bir adam ki yüzünden ne anlam çıkaracağını asla bilemiyorum. Sence umudu var mı? Başarılı olacağına inanıyor mu sence? Hiçbir şey söylemedi henüz. Bu kötüye işaret olmalı. Aksine fark ettim ki ne zaman bir vakayı çözmekte zorlansa bunu söyler. Henüz doğruluğundan tam olarak emin olmadığı bir iz üstünde olduğundan çok sessiz oluyor. Neyse sevgili dostum böyle endişelenerek hiçbir şeyi çözüme kavuşturamayacağımız belli. Onun için şimdi yatmanı ve yarın sabah bizi bekleyen her neyse onun için dinlenmiş olmanı tavsiye edeceğim. Sonunda tavsiyeme uymasını sağlamayı başardıysam da gerginliğini göz önüne alarak fazla uyuyamayacağını anlayabiliyordum. Ruh halinin bulaşıcı olduğu da ortaya çıktı. Çünkü ben de her biri bir öncekinden daha bile imkansız olan yüzlerce teori yaratarak bu garip problemi düşünerek yatağımda dönüp durdum gece boyunca. Holmes ne diye Wooking'de kalmıştı? Bayan Harrison'ın gün boyunca hasta odasında kalmasını neden istemişti? Orada kalmayı düşündüğünü bir yer insanlardan saklamaya neden bu kadar özen göstermişti? Bütün bu soruların cevabını eninde sonunda öğreneceğimi düşünerek bitkin bir halde uykuya daldım. Sabah uyandığımda saat yediydi ve hemen Phelps'in odasına koşturdum. Uykusuz bir geceden sonra bitkin ve solgundu ve beni görür görmez Holmes'ün dönüp dönmediğini sordu. Söz verdiği saatte burada olacaktır dedim. Ne daha erken ne daha geç. Ve sözlerim doğruydu çünkü sekizi biraz geçe kapımızda bir araba yanaştı ve içinden arkadaşımız çıktı. Pencereden baktığımız yerden sol elinin bandajlı olduğunu ve yüzünün son derece solgun ve düşünceli olduğunu görebiliyorduk. Apartmana girdiyse de yukarı gelmesi normalden biraz daha uzun sürdü. Yenilgiyi uğramış bir adama benziyor diye konuştu Phelps heyecanla. Aynı düşüncede olduğumu itiraf etmek zorunda kaldım. Sonuçta dedim vakanın anahtarı büyük ihtimalle burada şehirde bir yerde bulunuyor. Phelps inlemeye başladı. Nasıl olduğunu bilmiyorum dedi. Ama dönüşünü büyük bir umutla beklemiştim. Fakat elinin dün o şekilde bağlı olmadığı kesin. Ne olmuş olabilir acaba? Yaralı değilsin ya Holmes diye sordum dostum odaya girdiğinde. Hayır hayır kendi sakarlığımdan kaynaklanan bir çizik o kadar diye yanıtladı. Başıyla ikimize de günaydın diyerek. Sizin bu vakanız Bay Phelps gerçekten de şimdiye kadar araştırdığım en karanlık vakalardan biri. Yeteneklerinizi aşacağından korkmuştum hep. Son derece olağanüstü bir tecrübe oldu benim için. Bandajım maceralardan haber veriyor diye konuştum. Neler olduğunu anlatmayacak mısın bize? Kahvaltıdan sonra sevgili Watson unutma ki sabah sabah uzun bir yoldan geliyorum. Herhalde arabacıyla ilgili ilanıma bir cevap gelmemiştir değil mi? Peki peki her zaman kazanmayı bekleyemeyiz ya. Kahvaltı sofrası hazırlandı ve tam da zili çalmak için uzandığım sırada Bayan Hudson kahve ve çayla odaya girdi. Birkaç dakika sonra da kapaklı üç tabakla geri döndü ve üçümüz de Holmes açlıktan kudurmuş, ben meraklı ve Phelps de depresyonun ışığında üzgün bir şekilde sofraya oturduk. Bayan Hudson bizim için erken uyandı dedi Holmes kapağını kaldırıp baharatlı tavukla dolu bir tabağı ortaya çıkararak. Yemek yapma konusunda çok yaratıcı değildir ama bir iskoç olarak nefis kahvaltı hazırlıyor doğrusu. Senin tabağında ne var Watson? Jambonlu yumurta diye cevap verdim. Güzel ne yiyeceksiniz Bay Phelps baharatlı tavuk mu yumurta mı yoksa kendi tabağındakilerimi? mi? Teşekkür ederim hiçbir şey yiyebileceğimi sanmıyorum dedi Phelps. Aa haydi ama önünüzdeki tabakta ne olduğuna bir bakın. Teşekkür ederim bir şey yememeyi tercih ediyorum. ''Peki dedi Holmes yüzünde yaramaz bir ifadeyle. ''Eminim bana bir şeyler vermeyi itiraz etmezsiniz değil mi?'' Phelps, Holmes'un isteğine boyun eğip tabağının kapağını kaldırırken birden çığlık atmaya başladı. Yüzü en az baka kaldığı tabak kadar beyaz bir halde olduğu yerde oturdu. Tabağın ortasında mavi gri renkli bir kağıt silindiri duruyordu. Onu eline aldı, gözlerini üzerinde gezdirdi. Ardından da onu bir yandan göğsüne bastırıp bir yandan mutluluktan bağırırken odanın içinde deliler gibi dans etmeye başladı. Sonunda duygu yorgunluğundan bitkin düşerek sandalyesine çöktü. Öyle kötüydü ki bayılmasın diye boğazından aşağı endi dökmek zorunda kaldık. ''Kendinize gelin canım'' dedi Holmes. Bir yandan omuzuna vurup adamı sakinleştirmeye çalışarak. Kağıtları öyle ani bir şekilde önünüze çıkardığım için özür dilerim. Ama Watson da bilir ki dramatik bir an yaşamaya fırsatım olduğunda buna asla karşı koyamam. Phelps Holmes'un elini yakalayıp öptü. ''Tanrı sizi korusun.'' diye ağladı. ''Onurumu kurtardınız.'' Ee, sonuçta kendi onurum tehlikedeydi değil mi?'' dedi Holmes. ''Sizi temin ederim ki sizin için bir işte hata yapmak ne kadar berbat bir durumsa bir vakada başarısızlığa uğramak da benim için odur.'' Phelps değerli dökümanları ceketinin iç ceplerinden birine dikkatlice soktu. Sizi kahvaltıdan daha fazlalık koyacak kadar acımasız değilim ama belgeyi nereden ve nasıl aldığınızı öğrenmek için yanıp tutuştuğum bir gerçek. Sherlock Holmes kahvesinden büyük bir yudum alarak ilgisini yumurtalarına yöneltti. Bir süre sonra ayağa kalkıp piposunu yaktı ve memnun bir halde sandalyesine çöktü. Size önce ne yaptığımı ve sonra nasıl gelişmelerin olduğunu anlatayım dedi. Sizi istasyonda bıraktıktan sonra Sörey'in mükemmel kırlarında harika bir yürüyüş yaptım ve sonunda Ripley adında şirin küçük bir köye ulaştım. Bir handa çay içtim ve aynı yerde şişemi dolduracak ve cebime birkaç sandviç indirecek şahına da eriştim. Akşam çökene kadar orada bekledikten sonra da tekrar Woking'e dönüp gün batımından hemen sonra bir yer birinin dışındaki yolda buldum kendimi. Neyse yol boş olana kadar bekledim. Büyük ihtimalle hiçbir zaman kalabalık olmayan bir cadde zaten. Sonra da çitin üzerinden tırmanıp topraklarınıza indim. Bahçe kapısı açık değil miydi? Diye atıldı Fers. Açıktı tabii ama böyle konularda özel bir zevkim var. Üç çam ağacının bulunduğu noktayı seçtim. Ve onları kendime siper alarak içeriden herhangi birinin beni görmesine olanak bırakmayacak şekilde çitin üzerinden geçtim. Diğer tarafta çalıların arasına çömeldim ve birinden diğerine sürünerek... Rica edeceğim pantolonumun utanç verici durumuna bir bakın. Sonunda hemen yatak odasının penceresinin dibinde duran açelyaların arkasına vardım. Orada çömelip olacakları beklemeye koyuldum. Odanızdaki perdeler kapalı değildi ve bayan Harrison'ın kitap okuyarak masada oturduğunu görebiliyordum. Saat onu çeyrek geçe kitabını kapatıp kepenkleri kapattı ve odasına çekildi. Kapıyı arkasından kapattığını duydum ve anahtarı çevirdiğinden de gayet emindim. Anahtarı mı diye bağırdı tekrar Phelps. Evet bayan Harrison'a kendi odasına çekildiğinde kapıyı kilitleyip anahtarı yanına almasını söylemiştim. Ona verdiğim her talimatı yerine getirdi ve unutmayın onun yardımı olmasa şimdi o kağıtlar ceketinizin cebinde olmayacaktı. Her neyse odadan çıktı ve ışıklar söndü. Ben de Açelya'ların arasında beklemeye devam ettim. Güzel bir geceydi ama beklemek yine de oldukça sıkıcıydı. Evet büyük yarışın başlamasını bekleyen sporcunun hissettiği heyecanı da içermiyor değildi. Ama yine de fazla uzun sürdüğünü söylemeliyim. Neredeyse şu benekli kordon problemini çözdüğümüzde beklemek zorunda kaldığımız o karanlık odadaki kadar uzun Watson. Walking'de çeyreklerde çalan bir kilise saati vardı. Ve saatin bozulup durduğunu düşündüm birçok kez. Neyse aşağı yukarı saat 2'de beklediğim sesleri sonunda duydum. Yavaşça geri çekilen bir sürgü ve kilitte dönen bir anahtarın şıngırtısı. Bir iki saniye sonra hizmetçi kapısı açıldı ve Bay Joseph Harrison ay ışığında bölünmüş bahçeye çıktı. ''Joseph mi?'' diye atıldı Ferbs. Başında bir şey yoktu ama tehlikeli bir durumla karşılaşması durumunda yüzünü hemen gizleyebilmesini sağlayacak siyah bir pardösü vardı omzunun üstünde. Duvarın gölgelerinde, parmak uçlarında yürüyerek ilerledi ve pencereye ulaştığında uzun bir bıçağı pencere çerçevesinin arasından sokarak kancayı açtı. Ardından da pencereleri ardına kadar açarak kepenklere aynı şeyi uygulayıp yolunu açtı. Yattığım yerden odanın içini ve adamın yaptığı her hareketi çok net bir şekilde görebiliyordum. Şöminenin üzerinde duran mumları yaktı sonra da kapının yanındaki köşesinden halıyı kaldırdı. Ardından eğilip tesisatçıların gaz borularına daha kolay ulaşmalarını sağlamak için genellikle bırakılan delikleri örten bir tahta parçasını kaldırdı. Bu tahta ortaya çıktı ki aşağı kattaki mutfağa giden gaz borusunu örtüyormuş gerçekten de. Joseph Harris'in bu gizli yerden sizin kağıt silinlerinizi aldıktan sonra tahtayı yerine yerleştirdi. Üzerine halıyı örttü ve mumları da söndürdükten sonra dışarıda onu beklediğim yere doğrudan kollarıma geldi. Doğrusu ondan beklediğimden daha uyanık çıktı. Gerçekten öyle. Beni görür görmez bıçağıyla üzerime atıldı. Ve üstünlüğü ele geçirene kadar onu iki defa yere sermek zorunda kaldım. Elimin üzerindeki kesiyi işte bu sırada aldım. İşimi bitirdiğimde gören tek gözüyle beni öldürecekmiş gibi bakıyordu. Ama mantıklı davranarak kağıtları bana verdi. Kağıtları aldığımda onu bıraktım. Bu sabah eve gelmeden önce de Forbes'e telgraf çektim. Yeterince hızlı davranırsa kuşunu yakalayabilir ama oraya vardığında yuva büyük bir ihtimalle çoktan boşalmış olacak. Ki devlet için en güzeli herhalde bu olur. Lord Holders'un de sizin Bay Fers'i bu olayın bir polis mahkemesine kadar varmasını istemediğinizi düşündüm de. Aman tanrım diye atıldı müşterimiz. Çalınan kağıtların bütün bu ıstıraplı haftalar boyunca benimle aynı odada olduklarını mı söylüyorsunuz yani? Evet, aynen öyle. Ve Joseph? Joseph bir hırsızmış öyle mi? Evet, korkarım ki Joseph'in karakteri dış görünüşünden algılanacağından çok daha tehlikeli bir derinliğe sahip. Bu sabah aldığım haberlere göre hisselerle akılsızca oynamanın sonucu yüklü bir miktarda para kaybetmiş. Ve şansının tekrar dönmesi için yapamayacağı şey yokmuş. Sadece kendini düşünen bir adam olduğu için... Kardeşinin mutluluğunun da, sizin onurunuzun da onu durdurmasına izin vermeyecekti. Percy Phelps sandalyesine iyice gömüldü. ''Başım dönüyor.'' dedi. Anlattıklarınız kafamı allak bullak etti. ''Sizin vakanızdaki esas problem.'' diye belirtti Holmes her zamanki öğretici tavrıyla. Ortalıkta çok fazla delilin bulunmasında yatıyordu. En önemli bilgiler vaka ile ilgisi olmayan ayrıntılarca örtülüp saklanmış durumdaydı. Bize sunulmuş olan bütün verilerin arasından önemli olduklarını düşündüklerimizi seçmek, sonra da onları sıraya dizip bu olağanüstü ilginç olaylar zincirini bütünleştirmemiz gerekiyordu. O gece beraber eve dönmeyi planladığınıza dair anlattıklarınıza dayanarak ve Dışişleri Bakanlığı'nı iyi bildiğine göre size uğraması büyük bir olasılık olduğu için en başından Joseph'ten zaten şüphelenmiştim. Birinin yatak odasına girmeye çalışmış olduğunu duyduğumda ki oraya Josef'ten başka kimse bir şey saklamış olamazdı. O gece doktorla beraber döndüğünüzde Josef'i odasından nasıl ettiğinizi anlatmıştınız. Bütün şüphelerim kayboldu. Özellikle de soygun gelişiminin hemşirinin olmadığı ilk gece yapıldığını bildiğimden hırsız evin alışkanlıklarını yakından bildiğini göstermişti. Ah ne kadar da körmüşüm. Her şey anladığım kadarıyla şöyle gelişti. Joseph Harrison Charles Caddesi kapısından binaya girdi ve yolu bildiği için tam da siz çıktıktan sonra hemen odanıza yöneldi. İçeride kimsenin olmadığını gördüğünde ısrarla zile asıldı ama tam da öyle yaptığı sırada masanın üzerindeki kağıtları gördü. Onları şöyle bir süzdüğünde bir devlet meselesiyle ilgili olduklarını ve paha biçilmez bir hazineye rastladığını anladı ve kağıtları cebe indirdiği gibi ortadan kayboldu. Hatırlayacağınız gibi uykulu kapıcı ilginizi zile çekene kadar birkaç dakika geçmişti. İşte o kadarı hırsızın kaçması için yeterliydi. Bulduğu ilk trenle walking'e döndü ve belgeyi inceleyip gerçekten de eline bir hazine geçirmiş olduğunu anladıktan sonra kağıtları çok güvenilir olduğunu düşündüğü bir yere sakladı. Fransız elçiliğini ya da yüksek bir fiyat vereceğini düşündüğü başka bir yere belgeyi götürmeden bir iki gün beklemeyi düşünmüş olmalı. Ne var ki sonra çok ani bir şekilde siz döndünüz ve Joseph önceden herhangi bir uyarı olmaksızın odasından ve dolayısıyla da kağıtlarından oldu. Bu durum onu çıldırtmış olmalı. En sonunda onu ele geçirmek için bir fırsat elde ettiğini sanıyor ve odanıza girmeye çalışıyor. Ama uyanık olmanız karşısında yine başarısızlığa uğruyor. O gece her zamanki ilaçlarınızı almadığınızı hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyorum. Sanırım ilaçlarınızın etkisinin çok güçlü olması için bir takım ayarlamalar yapmıştı. Büyük bir ihtimalle de baygın olmanızı bekliyordu. Tabii ki güvenli olduğu anda tekrar deneyeceğini biliyordum. Odanızdan uzaklaşmanız tam da aradığı fırsattı. Bayan Harrison'ın bütün gün odada kalmasını sağladım ki hırsız bizi atlatmanın bir yolunu bulamasın. Her neyse ortalığın sakin olduğu izlerimine kapılmasını sağladıktan sonra size anlattığım gibi nöbet tuttum. Kağıtların büyük bir ihtimalle odada olduğunu tahmin etmeme rağmen onları arayarak bütün zemini sökmek gibi bir niyetim yoktu. Onun için saklandığım yerden onu gözleyerek belgenin yerini kendisinin göstermesini bekledim. Böylece bir sürü zahmetten kurtulmuş oldum tabi. Yeterince açık olmayan bir nokta varsa söyleyin. En baştan beri ne diye pencereyi kullandığını anlayamıyorum diye konuştum. Kapıyı da kullanabilirdi pekala öyle değil mi? Kapıya ulaşması için yedi ayrı yatak odasının yanından geçmesi gerekecekti. Ayrıca bahçeye kolaylıkla çıkılabiliyordu. Başka bir şey var mı? Beni öldürmeyi düşündüğüne inanmıyorsunuz değil mi? diye sordu Bay Phelps. Bıçağı sadece bir araç olarak kullanıyordu herhalde. Öyle olabilir diye cevap verdi Holmes omuzlarını silkerek. Bu konuda söyleyebileceğim tek bir şey var. O da Bay Joseph Harrison'ın merhametine asla güvenemeyeceğimdir.